Mevlana Hazretleri Mesnevisinde buyuruyor ki, insanı inciten kişinin Allahu Teala'yı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki, bu küpün suyu hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Rivayet ediliyor ki, Muhtimini Arabi Hazretleri bir sahilden geçiyormuş efendim kestiği başına dikip şarap içen bir genç görmüş aynı genç bir yandan da yanındaki bir kadına taşkınlık ediyormuş o anda muhiddini Arabi içinden şöyle geçirmiş İnsan demiş mahlukat içinde kendisini en aşağı bilmeli mütevazı olmalı ama ben herhalde demiş şu günahkar gençten daha üstünüm yani ''Şarap da içmiyorum, herhangi bir kadına laubali hareketler yapmıyorum, ahlaksızlıklar yapmıyorum. Yani ben üstünüm.'' diye geçirmiş. Tam o sırada denizden bir feryat duyulmuş. ''Batıyoruz, yok mu yardım eden imdat?'' Bu sesi duyan genç elinden testiyi atmış, kaşla göz arasında ve birkaç dakika içinde boğulmak üzere olan dört kişiyi kurtararak güç bela sahile getirmiş. Sonra da olan biteni hayretler içerisinde izleyen İbni Arabi Hazretleri, biraz önce aklından geçen tereddütlerine cevabı bulmuş. Bak dedi kendi kendine, o küçümsediğin, günahkar ve hakir gördüğün genç, Dört kişiyi birden kurtardı. Ya sen ne yaptın? Böm böm baktın. Bir kişiyi bile kurtaramadın. Kardeşlerim, anlatmaya çalıştığım kıssada da mahiyet ne? Bizim davranışlarımız var. Hal hareket diyoruz. Yani zahiri davranışlar. Karşımızdaki insanların da görmesek daha iyi olur dediğimiz Hataları, yanlışları olabilir ama göremediğimiz bazı kabiliyetler, cevherler de olabilir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin son nefes garantisi diye bir şeyi yoktur. Bu yüzden Hak dostları Allah'ın kullarını istihkari, kalbin cinayeti olarak kabul etmişler. Nedir istihkar? Tam konuşmaya çalıştığımız şey, kendini ondan üstün görmen. Yine bir Allah dostu demiş ki, ''Yavrularım, size bugün öyle kolay bir şey anlatacağım ki, kolay olmasına rağmen mana bakımından çok ağırdır.'' ''Buyurunuz efendim.'' demişler, hemen anlatmış. Eğer siz bu ilim meclisine gelirken, evinizden çıktınız, dolaştınız, sokakları geçtiniz, bu zamana kadar etrafta gördüğünüz herhangi bir insandan daha üstünüm, Duygusuna kapıldıysanız bu bir tevbe gerektiren suçtur demiş. Allah Allah! İçki içeni gördün, aferin diyecek halin yok evladım ama o içkiye sen suç bulacaksın. Bu bir günahkar diyeceksin, zina etmiş. Evet ne kadar kötü bir şey ama o bir haramı işlemiş. Sen o harama düşmanlık edeceksin. ''Seni gidi zinakâr, seni gidi alkolik, seni gidi uyuşturucu mübdelası, beş para etmez adam diyemezsin. Yarın tevbesine sen şahit olamayabilirsin. Sen son nefesini vermiş, münker ve nekirin testinden, o sorgu ve sualinden geçememiş sınıfta kalmış olursun da, o küçümsediğin insan bir tevbe etmiştir, cana gönülden şaşar kalırsın evladım.'' demiş. Aynen böyle. Kardeşler, biz yapılan yanlışı eleştireceğiz. İnsanları değil, günahları eğer pazara çıkarmak istesek, ilk önce kendi hatalarımızı, kendi yanlışlarımızı, kendi günahlarımızı o pazara çıkarmalıyız. Ama nefsimize ağır geliyor, değil mi? Tamam, nefsimize ağır geliyorsa, önce kendi aynamızda kendi hatalarımızı değerlendirelim ki başkalarına göz geçsin. Bir hak dostunun dediği gibi zaten demiş vakit bulamazsın. Ne güzel demiş. Neye vakit bulamazsın? Başkalarının hatalarını, kusurlarını bulmaya kendi hatalarından vakit bulamazsın demiş. Kardeşlerim, kimin Allah indinde yani Allah katında ne durumda olduğunu kimse bilemiyor. Allahu Teala Üstünlüğü bankadaki parana, üstünlüğü hangi hocanın, hangi şeyhin akrabası olduğuna, üstünlüğü kaç tane kitap okuduğuna, üstünlüğü tesbihatının ne olduğuna, üstünlüğü kaç tane hafız okuttuğuna vesairesine ne nedenlere baktığınız zaman tek nedenlerle değil takva şartına bağlamış. Yani samimiyetle ve Allahu Teala'nın, her an seni görüyor olması bilincini hisseder bir hayat. Ve takva nerede? Kalpte. Dolayısıyla kalbin pencereleri sadece Allah'a açıktır Celle Celaluhu. O pencereler Allahu Teala'ya açıktır. İnsanların kalplerine yarıp bakabilir misin? Bilemezsin. Bugün bazı tetkikler var, değil mi? Görüntüleme metotları var. Orada damarlar görünüyor. Kan akışı, kapakçıklar ama öte taraftakini göremiyorsun, görüntüleyemiyorsun. O zaman Allah katında kimin daha üstün olduğunu anlamak da biz insanlar için imkansızdır. Böyle bir yarışın içine girmeyip, ben senden daha üstünüm, senin şunlarım var diyeceğimize bugün son nefesi verirsem ki ihtimal, her gün on binlerce insan ölüyor. Ben bugün son nefesimi verirsem namazlarım ne alemde? Aldığım borçlar var mı ne alemde? Yediğim kul hakları var mı? Gıybetler var mı? Ben ahirete ne götürüyorum? Sualini düşünmek lazım. Bu hususta hepimize çok büyük dersler veren Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın nasıl uyarıyor her birimizi. Saçı sakalı birbirine karışmış eski püskü elbiseler içerisinde kimsenin itibar etmediği niceleri vardır ki Allah'a yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Allah Allah! Tirmizi'de de geçiyor. Yine size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önem vermediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Ve devam ediyorlar, size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Buhari ve Müslim'de geçiyor. İki hadis-i şerifte neyi öğrendik kardeşlerim? Cennetlik vasıflı insanlar umulur ki çok dikkat etmediğimiz, böyle baktığımız zaman dikkat edici bir şey göremediğimizi düşündüğümüz insanlar. Belki de biraz kınadığımız, değil mi? Ama Allahu Teala'ya nazı, naz makamı daha doğrusu o kadar büyük ki. Fakir, fukara vesaire. Selam verilmiyor mu? Eyvah! Tam tersine, öyle kırmızı halıların serildiği efendim hoş geldiniz hocam buyurun buyurunların çoğaldığı bir dünyada mı yaşıyoruz? Ne kadar önemli! Peki bizi cehenneme Allah muhafaza ne yaklaştırıyor? Eğer katı kalıysak, kabaysak, cimriysek ve hava atarak yolda yürüyorsak Allah muhafaza demek ki biz Müslümanlara yakışan Allahu Teala'nın kullarına zan besleyeceğiz. Hürmetkar olacağız, değer vereceğiz ve bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle muamelede bulunacağız. Bugün maalesef sosyal medya yanlış kullanılıyor. Maalesef kocasıyla, hanımıyla, çocuğuyla yediği yemeklerin ne olduğu, kocasına sürpriz yapmış o sürprizin ne olduğu Aileyi ilgilendiren videoların, fotoğrafların, takılan o takıların, eğlenilen o zamanların aktarılması da aynı kategoriye giriyor. Hep beraber bir kendimize çeki düzen verelim. Kendimizi ilgilendiren kendi mutluluklarımızı başka insanların gözüne nazar olsun bize diye sunmayalım. Ne olur bu programımızı şu dakikaları dinleyen siz kardeşlerimiz, etrafınıza yayınız. Ben size anlattım bir kardeşiniz olarak, sizin de göreviniz kendi ailesini, efradını, özelini, yemeğini, takısını, sürprizini ballandıra ballandıra anlatan ey kardeşlerimiz. Varsa onları tatlı tatlı uyarın, ne olur insanlara özendirecek, İnsanların o belki menfi bakışlarını üzerinize alacak hal ve hareketlerde bulunmayın. Allah'a hamdedin sadece insanlarla paylaşacağınıza. Ya Rabbi sana şükürler olsun deyin ve ne olur kendi özellerinizi paylaşmayın. Çünkü sizin o paylaştıklarınızın yüzde birine bulamayan insanlar, belki siz eşinizden bahsediyorsunuz, eşinizi teşhir etmiş oluyorsunuz, benim eşim niye böyle değil diyor. Evinizdeki eşyaları gösterdiğinizde yeni bir ürün aldım, şunu aldım. Bak ev e, o, oturma odası takımı aldım. Çok da güzel oldu. Demenizin ne faydası var? Bunlara da inşallah dikkat edelim. Devam edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kardeşlerim, el Hucurat suresinde bu konumuzla alakalı çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Şimdi sözlerin en önemli ve güzeline geçelim. Mealen Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. İnsanları küçük görmek sözle de olabilir dedik. Sosyal medyada o yanlış hareketlerle olabilir dedik. Bir de kaş göz hareketleriyle küçümsemek. Bu da, Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde yasaklanmıştır kardeşlerim. El-Hümeze suresinde geçiyor. Şu şekilde mealen insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle eğlenmeyi adet haline getirenlerin vay haline 14 asır önce inen Kur'an'dan sözlerdi Demek ki bugün Karşılaştığımız bu küçümseme işaretleri, yüz ifadelerimiz o zaman da vardı. Ondan öncesinde de vardı Allahu Alem. Peki bu kaş göz hareketlerini biz niçin yapıyoruz? Birisi bizimle konuşurken onu ciddiye almadığımızı fark ettirmek için, kendisiyle alay ettiğimizi, küçük gördüğümüzü ifade eden yani kibirimizi ne yapmış oluyoruz? Ortaya koyuyoruz. Bunun da vay haline uyarısıyla ne büyük belalara yol açabileceğini unutmayalım. Kardeşler, demek ki bunlar esasen kafirlere ait bir vasıf. İnsanları arkalarından söz ve hareketlerle çekiştirip hakir görmek, küçük görmek, alay etmek kafirlere ait bir vasıf. Peki, Böyle yapanlar kafir mi oldu? Hayır. Burada anlatılmak istenen onlara bunun yakıştığı. İnşallah mevzu iyi anlaşılmıştır. Yani bundan uzak durman gerekiyor. Allahu Teala bize bu emirleri, bu yasakları, bu uyarıları yaparken bizim daha dikkatli olmamız için bu tehdit dilini de bize sunuyor. İyi anlamamız lazım. Mümin müminin kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz ve küçük görmez. Aslında bir insan büyüklük taslıyorsa kardeşlerim, onun daha aciz olduğunu belirtmek durumundadır. Buna ibadullahi istihkar deniyor. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı insanlara küçümseme, tahkir nazarıyla bakmak. Aslında bu en başta kendi haddini bilmiyor olduğunun da bir ispatıdır. Neden? Çünkü bir insan kendini bilse, nasıl var edildiğini bilse, ne kadar aciz olduğunu bilse, nasıl bir bebeklikten bu zamanı geldiğini bilse, çok affederseniz yemeden duramadığını bilse, nefes almadan duramadığını bilse, su içmeden yaşayamayacağını bilse, çok af buyurun, yediklerini içtiklerini... Dışarı çıkaramazsa, patlayıp öleceğini bilse, değil mi? Bu havalara girmez. Allah korusun. Allah'a aitiz biz ve ihtiyaç sahibiyiz. Bizim neyimiz var? Benim dediğim ne var bana kalan? Hadi malı bıraktık, mülkü bıraktık. Ben bile bana ait değilken ben kimim? Neden bahsediyorum? Dolayısıyla Hazreti Ali aklıma geliyor radiyallahu anh. Bir gün buyurmuşlar ki övünmek demiş. oğlunun neyine ya? Övünmek oğlunun neyine ki? Evveli yani öncesi bir nutfe, sonu ne bir cife? Mahvolacaksın. Çamur su karışımı bir şeysin sen. Kendi rızkını yaratamıyorsun. Kendini helakten de kurtaramıyorsun. Nefes almadan duramazsın, uyumadan duramazsın, yemeden duramazsın ve hala beylik taslarsın. Hala hava atarsın. Hala ben böyleyim, şöyleyim dersin. Sen kimsin? Küçücük gözle görünmeyen bir mikrop yüzünden 2 senedir pandemi, pandemi. Hadi nerede senin gücün ey insan? Nerede senin gücün? Okullar bitir, diplomaları al, 10 sene, 20 sene oku. Profesör ol, ordinarius profesör ol, sonra küçücük bir pıhtı atıyor beyninde. Efendim şimdi karşınızda ordinarius profesör falan filanı davet ediyorum. Buyurun mikrofon sizde diyor. Efendim bir şeyler söyleyin artık profesör karşında değil o pıhtıyı yemiş beynine. Hebele hübele hebele hübele diyor millet gülmeye başlıyor. Ne oldu ya bu profesörü ordinarius'e? Adını söyleyecek bir hal bulamıyor kendinde. O küçücük bir pıhtı beyninde attığı zaman. Çok affedersin, büyük abdestini tutamıyor. Hani nerede senin diplomaların? Tüm dünyayı saracak mevcudatın olsa maddi, gelirlerin olsa, kendi hastahanelerin olsa, kurtarabiliyor musun ölümden kendini? İşte Hazreti Ali radıyallahu an ne güzel söylemiş. Övünmek adam oğlunun ne yine Allahu Teala'nın o kudreti ilahi azameti karşısında acziyet içinde olmalıyız. Hiçliğimizin farkında olmalıyız. Temiz bir bardakta bulunan bir su düşünün. Tertemiz bir su, saf. İşi görünüyor. Çok affedersiniz. Bir damlacık ya, bir damlacık bir pislik, necaset dediğimiz bir madde düşse o sudaki, o saflık, o kıymetten eser kalır mı? İçebilir misiniz? Hayır. İşte Allah'ın kullarını küçük gören, alay eden, kibirli kibirli onlara selamsız sabahsız yürüyen, alımlı çalımlı insanlar bilmeli ki hak katındaki değeriniz de yok oluyor. Kendini dev aynasında görmek. Fatır suresinde buyruluyor ki, her kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Celle Celaluhu. Yani sana bana düşen, ben böyleyim, bu kadar zenginim, bu kadar yakışıklıyım, bu kadar ünlüyüm. Bir kitap yazıyorum, 100 milyon satıyor. Televizyona çıkıyorum, milyar kişi beni izliyor. Ben ne kadar güzel bir kızım falan. Bunları bir geç. Çünkü sana ait olan bir şey yok. Senin güzelliğin de, onun parası da, bunun aldığı o izlenme rakamları da her şey Allah'ın bir imtihan dünyasındaki sana verdikleri. Dolayısıyla biz tevazu halinde. Hiç olduğumuzu bileceğiz. Ben bir hiçim. Aciziyet içerisinde olacağız. Ve salih amellerle Rabbimize yaklaşmaya çalışacağız. Eğer böyle yaparsak, Allah'ın izniyle kazanacağız. Öbür türlü o havamız zaten bizim burnumuzdan getiriliyor. İstediğin kadar havalı yürü, alımlı çolumlu yürü. Siz de kimseniz ya falan de. Bize zaten gösteriyorlar. Halep oradaysa arşın burada demişler. Yani Allah katında yegane üstünlüğün takva olduğunu öğrendik. Takvanın anlam olarak bir cümleyle tekrar edelim. Rabbimizin rıza ve muhabbetinden mahrum kalma korkusuyla eyvah diye diye haramdan hatta şüphelilerden titizlikle sakınmak ve Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine uymaya çalışmak, ibadetlerde, taatte efendim, gayret etmek. Allah dostları böyle demişler takvayı anlatırken. Yani onların da nefsani arzuları var mı? Var. Onları bertaraf etmeye çalışmışlar yapabildikleri kadar. Kardeşlerim bir defasında... Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anha bir defasında diyor peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hitaben ey Allah'ın Resulü Safiye'nin kısa boylu oluşu diye bir cümleden bahsetmiş. Yani Ayşe annemiz diyor ki o zaman bir hata yapmıştım ağzımdan kaçı verdi. Safiye annemiz radıyallahu anha onu diyor biraz küçümser gibi olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor buyurdu ki ''Ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı.'' Allah Allah. Tirmizide de geçiyor, Ebu Davud da geçiyor. Yani bakın kardeşlerim her insan hata yapabiliyor. Biz de hata yapabilmiş, yapabiliriz daha doğrusu. Ama bu hatalardan kurtulmak için yaptığımızı fark etmemiz lazım. Biz de bu yok. Gıybet ediyoruz, gıybetin haram olduğunu biliyoruz. Zina ile Allah muhafaza bakın eş değer olduğunu biliyoruz. Düşünsene dünyadan giriyorsun, ölüyorsun, e, kabir, şu, bu hepsinden sonra Allah muhafaza cehennemde zina edenlerle beraber aynı yerdesin. Ama ben zina etmedim. Ne kadar korkunç bir sahne. Etmedin ama gıybet ettin. Biz hafife aldık gıybeti. Aynen onun gibi. Bugünkü programda bunları konuşuyor olmamızın sebebine gündemimize alalım küçük görenlerden olmayalım kardeşlerimizi. Ya demek ki benim için bunlar esas gündem. Doların ne kadar olduğu. Bugün akşam hangi dizinin oynayacağı, hangi futbol müsabakasında kimin gol attığıdan önce benim öğrenmem gerekenleri bir öğrenmem gerekiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allahu Teala bana Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti.'' Müslim ve Ebu Davud'a geçiyor. Kardeşler, Allahu Teala yemek yer mi haşa? Yemekten, içmekten münezzehtir. Allahu Teala ya iyilik yapamam çünkü bir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ben nasıl Allah'a iyilik yapmış olurum. Mesela hadi ben insanım ihtiyacım var? Beni e, bir konuda ne yaptın savundun bana da iyilik yaptın. Peki ben nasıl iyilik yapacağım? Allahu Teala yarattığı kullarına insan gibi davranmamı istiyor. Bunu anlayacağım. Havaya girmeyeceğim. ona karşı üstünlük, efendim, taslamayacağım Hor görmeyeceğim. Onunla efendim bir mecliste karşılaştığım zaman zengin mi, fakir mi? Böyle bir kontrol ederek selam verip vermemeye girmeyeceğim. Allah'ın selamını her yerde vereceğim. Mesela bunları Allah-u Teala istiyor. Su içmekten münezzeh. Ama sen birine su içirdin, Allahü u Teala da kuluna iyi davrandığın, ona su içirdiğin için sana iyi davranıyor. Böyle anlamamız lazım. Kardeşler, kibir şeytanın cennetten kovulmasına neden oldu, insanı da işte böyle mahvediyor. Allahu Teala emretti, emretmesine rağmen senden benden daha iyi bir şekilde Allahu Teala'yı biliyor olmasına rağmen ben ateşten yaratıldım, ateş topraktan üstün dedi, gururlandı, kibirlendi. Dolayısıyla ne buyuruldu? Bir Müslümanın ''Din kardeşini hor ve hakir görmesi ona günah olarak yeter.'' ''Efendim ben şu kadar ibadet ettim, bu kadar şunu yaptım, şöyle yaptım.'' ''Allah kabul eylesin ama hor gördün mü, dalga geçtin mi, hakir gördün mü, sen de kimsin ya?'' der gibi baktın mı? O sana günah olarak yetti, belki de arttı. ''Dış görünüşe göre insanları hor ve hakir görmeyeceğiz.'' göz ucuyla bakıp geçtiğimiz veya bakmaya bile değer bulmadığımız nice kimseler vardır ki, eli öpülesi, duası alınası insanlar dediklerimiz belki onlardır. Kılı kıyafeti düzgün olanla, saçı başı dağınıkmış, eli yüzü kirliymiş, iyi veya kötü diye bunları biz ayırt edemeyiz. Varlıklı oldukları halde, tembellikleri sebebiyle, ya da zenginliklerini gizlemek düşüncesiyle kötü giyinenler de var mı? Var. Her fakir türü giyinen insan cennete mi gidecek? Hayır. Her zengin insan kötü müdür? Hayır. Yani kalbi açıp bakamadığın için sen her geceyi kadir, her karşına geleni hazır bileceksin. Bir dilenci geldiği zaman yanınıza ne yapacaksın bu parayı, nasıl harcayacaksın, niye çalışmıyorsun bir yere gideceğim diyecek mesela anlatamıyor belki hanımının bir ihtiyacı var ya. Bir de onca insan arasında sen niye onu rencide ediyorsun? Ne yapacaksın bu parayı? Sana ne vermeyeceksen hayır tavsiye buyur. Yani kardeşim Allahu Teala senin hakkında hayırlısını versin de. Ne yapacaksın? Kaddesi Allahu surahü biliyorsunuz Cüneydi Bağdadi derler. Bir gün camiye giderken yolda bir sarhoş görmüş sarhoşla karşılaşmamak için ne yapmış yolunu değiştirmek istemiş görmeyeyim diye onu camiye ona göre işte diğer taraftan gidecek cüneydi bağdadi kudüsesi ruhu anlatıyor o gece peygamberimizi görmüş rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz rüyasında cüneydi bağdadi'ye sırt çevirmiş devamlı Allah'ın izniyle hep rüyasında efendimize gören aleyhissalatu vesselam Cüneydi Bağdadi tabi morali bozulmuş. Renkten renge girmiş. Sonra büyük bir utanç ve korku içinde sormuş. E, efendim demiş hangi kusurum oldu ki bana sırt çevirdiniz diyebilmiş. Cevap şöyle diyor. Sen bugün camiye giderken yola düşmüş bir sarhoş gördün. Onu horladın, önemsemedin, ondan yüz çevirdin. Başka yoldan camiye gittin. Halbuki sen onunla ilgilenseydin, onu yanına alıp ayıtsaydın ve ona bu yolun boş olduğunu anlatsaydın, doğru olanı yapmış olurdun. Sen ondan yüz çevirdiğin için, ben de senden yüz çevirdim diyor. Sonra bunun devamı var. Ama vaktimiz yok. Salavatlar okuyor, o kişiyi bulmaya çalışıyor vesaire. Kardeşlerim, her insanın düşüncelerine, Saygıyı esas alan dinimiz Allah'a gösterdiği saygıyı bildiği için onun Celle Celaluhu yarattığı kullarına da bunu gösterir. Dini değerler, mesela bugün alaydan bahsettik. Dini değerlere de insanlar ne yapıyor bugün? Şarkılarda, türkülerde alay ediyorlar. İslami ilkelerden, emir ve yasaklardan bahsederken mesela alay diliyor. Dolayısıyla eğlence konusu yapmaya çalışıyorlar. Hafife alıyorlar. Bu zaten çok ayrı bir şey. Bugün bahsetmek istediğimiz dindar insanların, Müslümanların, alnı secdeye gidenlerin yaptıklarını konuşmaya çalıştık. Yoksa yani İslam'la alay ettiğini zanneden insanlar zaten kahru perişan olmuş hem dünya dahil ahirette. Ona hayır dua edersin en azından hidayeti için. Ama peki Müslümanların ne yapacağız? Hacı annemi ne yapacağız? Hacı abiyi ne yapacağız? Kendi aramızda bu birbirimize karşı havalarımızı, cakamızı ne yapacağız? Onu konuşmaya çalıştık. Allahu Teala hem sizi hem bizi, Müslümanları nasıl kulluk etmemiz gerekiyorsa o şekilde kulluk görevini yerine getirebilenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl İbadet etmemiz gerekiyorsa kendisine öyle ibadet edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu neden uzaklaşmamız gerekiyorsa ondan uzaklaşmayı, neye yakınlaşmamız gerekiyorsa ona yakınlaşmayı, insanlara, hayvanlara, bitkilere nasıl davranılmasını emir buyuruyorsa, razı olacaksa o şekilde davranmayı cümlemize nasip buyursun. Amin. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat edenlerin, salavat okuyanların hem şu dünyası hem de ahiretleri mamur olsun. Zenginleşsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.